Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Tereli. Bugün sizlerle aslında bir süredir de gündemde olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın açmış olduğu eğitim kampüsleri yarışması üstünden... ...onun bana çağrıştırdığı ve bir şekilde tesadüf ettiğim başka bir konuyu konuşacağım. Bu eğitim kampüsleri meselesi gazetelerden takip ettiğimizde 2012 yılına kadar gidiyor ilk haberlerinin çıkması ee, yani tabii ki çok uzun bir süre önce değil ama e, il bazındaki bir e, olaymış gibi başlayıp sonradan da pek çok ile yayılacak olan bir proje silsilesi olarak karşımıza çıkıyor. Bundan e, biraz bahsedeceğim ama bu konuyu 1940'lı yıllarda yapılmış olan e, başka e, bir yarışma e, grubuna bağlayacağım. Bu eğitim kampüsleri e, meselesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, Teklif üstünden bir grup mimarla beraber e, ki geniş katılımlı bir e, yarışma dizisiydi bu. Onlarla beraber gerçekleştirdiği bir e, aslında da örneği yani bu anlamdaki bir örneği e, yeterlilik dosyaları üstünden davet edilen yarışmacılarla yapılmış olan e, bu anlamdaki bir kamu yarışması örneği olarak e, uzun zamandır yapılmış olan tek yarışmaydı. Ama ben bunu 1940'lı yıllarda köyün Störü için yapılmış olan ulusal e, düzeydeki mimari proje yarışmalarına bağlayacağım. Ama ona geçmeden önce e, birkaç e, gündemin içerisinde olmuş olan bazısı geçmiş bazı da gelecek. Hem duyuru e, mahiyetinde olsun gelecek olan şeylere dair. Geçmiş olanları da atladıklarımızı ve söylememiz gerekenleri söyleyelim istiyorum ben. E, yakın zamanda biliyorsunuz e, arçipiri yani e, aslında uluslararası bir organizasyon ama bir Türkiye'nin e, yani mimari bitirme projeleri e, yarışması e, sonuçlandı. Onların sonuçlarını bir okuyalım, tebrik edelim e, hem kazananları. Birinci ödül e, Murat e, Aydınoğlu, ODTÜ'den. İkinci ödül e, Pınar Erpınar, İTÜ'den. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. Üçüncü ödül e, Ferruh Barış Türe, Bahçeşehir Üniversitesi. Birinci Mansiyon ...Tuğçe Alkaş, İstanbul Teknik Üniversitesi... ...ikinci mansiyon Toprak Yasin Ertaş, Selçuk Üniversitesi... ...üçüncü mansiyon e, Samet Mor, Ortadoğu Teknik Üniversitesi... ...ve Serra Özel Ödülü'nde Nebahat Mine Tunca... ...İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden almış durumda. E, Arçipir'in önemi şu, e, ulusal yarışmada e, ödül kazanan... ve ...birinci olan daha doğrusu proje uluslararası e, yarışmaya da gidiyor... Aslında bu ülkedeki mimarlık eğitim ortamında yapılmış olan üretimin kıyaslanması için de önemli bir fırsat sadece kıyaslama değil tabii ki yani yurt dışında bir kıyaslama değil yurt içinde de üretilmiş olan proje niteliklerinin birbirlerine göre durumlarını görme fırsatı sağlıyor önemli bir toplama aslında hem çünkü bir hocalar tarafından önerilen bir grup var. Bir de bunun dışında serbest olarak katılım var. O yüzden de bütün sergi aslında bir sene sonunda yapılmış olan mimari projelerin niteliklerini anlamak için gayet yeterli ve bilgi verici oluyor. Ödül alanları yeni, yeniden tebrik ediyoruz buradan. 16 Aralık'ta LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi Ulusal Fikir Yarışması'nın ödül töreni var. Ottü Mimarlık Fakültesi'nde e, olacak. Saat 15'te ve kolokyumu olacak aynı zamanda. 2 16 Aralık tarihlerinde de e, yani bu başlamış olan bir sergi zaten. E, bütün projelerin e, katılmış olan, yarışmaya katılmış olan tüm projelere ait olan sergiyi gezebilirsiniz. E, burada yer alıp e, yorumda bulunma fırsatınız da var. İlgilenenleri duyurulur. E, biliyorsunuz Tasarım Bienali yani ikinci tasarım Bienali ikinci İstanbul tasarım Bienali'nin açık çağrısı da yayınlandı. 2 Şubat'a kadar açık çağrı üstünden gelecek olan proje önerilerini bekliyor. Ekip ikasv.org adresinden de daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Gelecek artık eskisi gibi değil temasıyla çıktı tasarım Bienali. Ana iki tane de konusu var manifestolar ve gelecek düşleri olarak. Daha detaylı bilgiyi ve başvuru koşullarını dediğim gibi ikasev.org'dan öğrenebilirsiniz. 14-15 Aralık'ta benim düzenlediğim bir etkinlik var İzmir'de. Daha önce de gerçekleştirdiğimiz 24 saat Tasarım Maratonunu yapıyoruz yeniden. Bu sefer daha küçük bir ekiple gerçekleştireceğiz. Daha önce 100 kişi, 70 kişilik öğrenci katılımcı gruplarıyla beraber yapmıştık. Daha çok mimarların olduğu ama karma gruplarında olduğu bir etkinlikte Bu sefer endüstri, ürünleri tasarımcıları, mimarlar ve moda tasarımcılarıyla beraber e, biraz uzay temasının akılda e, kışkırttıkları ile üretim yapılacak. 24 saat boyunca kesintisi sürecek e, etkinlik. Ayın 14'ünde saat 12'de başlayıp, ayın 15'inde saat 12'de bitecek. E, onunla ilgili detayları da paylaşacağız. Tasarımmaraton.blogspot.com adresinden de etkinlikle ilgili detaylara ulaşabilirsiniz bir de tabii ki daha sonra da yeniden duyurusunu yaparız detaylarını da paylaşırız tekrar tekrar o güne kadar tekrar etmek gerekecek galiba 22 Aralık'ta İstanbul Kent Mitingi var 22 Aralık'ta Kadıköy'de geniş katılımlı bir buluşma çağrısı yapıldı İstanbul bizim demek için ama belki de İstanbul hepimizin demek gerekiyor onun dışında hazır yeri gelmişken ve hepimiz demişken de e, Herkesçi Mimarlık Derneği'nin ikinci yaşına girdiğini de ve onları kutladığımızı da buradan iletelim. E, Herkesçimimarlık.org adresinden Herkesçi Mimarlık hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Böyle uzun süredir yapmadığımız sağda solda ne oluyor ya da yakın zamanda ne oldu şeklinde bir e, duyuru silsilesini gerçekleştirmiş oldum. <gülüyor> Umduğumdan da biraz uzun sürdü açıkçası. Konuya e, geri dönelim. Eğitim kampüsleri yarışmalarını konuşacaktım. E, bunun üstünden de aslında e, 1940'lı yıllarda açılmış olan köy üniversiteleri için e, düzenlenmiş mimari proje yarışmaları hakkında biraz bilgi vermek istiyorum ben. E, benim aslında doğrudan yazılına aktaracağım bir kaynak var önümde. Yıldız Keski'nin e, Düşünen Tohum Konuşan Toprak sergisinin e, kitapçığı içerisinde e, yer alan. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde çok güzel bir sergiydi bu. Hakkı Tonguç'un kendi arşivinden değerlenmiş olan fotoğraflarla beraber kapsamlı bir, daha doğrusu küçük çaplama kapsamlı bir köy enstitüleri sergisiydi. Bu serginin katalog kitapçığının içerisinde de bütün bu ortamın örgütlenmesiyle ilgili çok kapsamlı bilgi var. Eğitim programlarından mimari mekanın organizasyonuna köy enstitülerindeki Farklı köy üniversitelerinin aralarındaki çekişmeler, eğitim sisteminin nasıl örgütlendiği, öğrenci farklı öğrenci profillerinin birbirleri arasındaki ilişkiler vesaire çok kapsamlı bir katalog aslında bu. Bunun içerisinde de bir bölüm köy üniversiteleri için açılan mimari proje yarışması ve sonrası başlığı altında Yıldız Keskin tarafından oluşturulmuş durumda. Ona da bu emeği için teşekkür ediyoruz. Bu yarışmayı neden ilginç buluyorum ben? Milli eğitimin son açtığı yarışmada biliyorsunuz ki esas sebep şehir içerisindeki okulların daha doğrusu şöyle nitelendiriliyordu. Sıkışık olarak kalmış bir şekilde derse girme çıkma saatlerinde yani okulun dağılma ve toplanma saatlerinde trafik yoğunluğunu oluşturduğu için çokça bu eğitim yapıları. Özellikle lise ...kademesindeki okulların şehir dışındaki büyük kampüslere ile ilgili bir e, haberle beraber başladı bu. Hızlı bir internet araştırmasında 6 Haziran 2012'de e, Zaman Gazetesi'ndeki bir habere ben rastladım en eski olarak. Afyon'daki bir okulla ilgili daha doğrusu Af Afyon'daki lise düzeyindeki okullarla ilgili bunu söylüyordu. Daha sonra Aralık 2012'de mesela Ankara'daki okullarla ilgili bir haber çıkıyor. Ve e, Şubat 2013'ten sonra da İstanbul, Bursa, İzmir, Kocaeli vesaire bütün bunlarla ilgili bu haberler çıkıyor. Ve sonunda da toparlanıyor. E, toparlanıyor dediğim hepsinin aslında büyük bir projenin parçası olduğu ve ülkenin dört bir yanına yayılacak olan bir fikrin e, parçalarından biri olduğunu e, anlıyoruz daha sonra. E, ve genelde haberlerde e, yapılacak olan yeni okullara taşınan liselerin Boş olan yerlerine aslında iki tip haber var burada. Ya ilkokul ve anaokulların buralara dağıtılacağı ve daha geniş ve kalitesi yükseltilmiş olan eğitim ortamlarında eğitimin devam edeceğinden bahsediyor. Ya da bazı haberlerde de bu alanların AVM ve konut olarak değerlendireceğinden bahsediyor. Tabii ki ikinci kullanım şekli tartışmalı. Biraz da tepki doğurmuştu sonra da zaten yine okul olarak kullanacağına dair sürekli tartışmalar daha doğrusu o dillendirilmeye başlandı. Tabii bunun içerisinde çok köklü liseler ve hatta tarihi yapılara sahip olan liselerinde taşınıp ile ilgili tartışmalar vardı. Bunları bir kenarıya bırakırsak bu yarışma yarışmayla beraber çok geniş kapsamlı bir katılımla projeler elde edildi. Ee, bunun detayına geçmeden önce isterseniz hızlıca bir e, ara vermiş olayım ben kendim için en azından zaman çok hızlı geçtiği için ondan sonra müzik arasından sonra devam edelim köy ücretleriyle beraber. Trails the night for light to breathe your green While air grows thin this oath becomes the flight past trees only the rhythm of love is game the harmony Merhabalar tekrar Açık Mimarlık Programı'ndasınız. Ben Hasan Cenkdereli. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açmış olduğu eğitim kampüsleri yarışması üzerinden 1940'lı yıllarda açılmış olan başka bir yarışma. Köy için açılan mimari proje yarışmasından bahsedeceğim hızlı olarak. 17 ulusal mimarlık yarışması açılıyor bu kapsamda. 15 tanesi enstitü ile ilgili, bir tanesi köy okulu, bir tanesi de ilk öğretmenleri yapı sandığı evi olarak adlandırılan yapı projelerine dair. E, tabii şeyi düşünmek lazım, 2. Dünya Savaşı koşulları hakim o sırada ülkeye e, ve Türkiye'deki ilk büyük yarışma dizisi bu. E, yaklaşık e, 21 e, köy enstitüsü yapılıyor tüm bu e, zaman içerisinde e, ve bunların e, pek çoğu da bu bahsedilen yarışmalarla elde ediliyor şartnameleri ve boyutları ile ilgili şöyle bir bilgi vereyimse 600 öğrenci ya daha doğrusu 600 öğrenci olmak üzere 800 kişilik kampüsler bunlar ve 2000 3000 dekar arası arazileri var yani 2 milyon 3 milyon metrekare arası arazilerden bahsediyoruz burada tabii ki bunların tarım odaklı tabii yerine göre yani bölgesi olarak farklılaşan nitelikteki tarım üretimine dair olan kampüsler olduğunu unutmamak lazım. Şartnamede şöyle ilginç bir nokta var. Ben bunu daha önce de e, ilk bu e, Yıldız Keskin'in makalesini e, okuduğum zaman da paylaşmıştım. E, mimarların e, yarışmaya gireceği en en az üç gün kalarak arazinin genel durumu yerel inşaat sistemleri ve malzemelerini incelemeleri ve e, öneride proje projeyle öneride bulunacakları yere dair e, orada yaşayarak bilgi edinmeleriyle ilgili önemli bir aslında madde var. Bu da e, ilginç. ...gelebilir artık. Yani bunu... ...tabii ki tekrar şeyde akılda tutarak... E, ...yani bir karşılaştırma yaptığımızı... ...akılda tutmakta fayda var. Bu yeni yapılmış olan Milli Eğitimin... ...düzenlediği eğitim kampüsleri yarışmasıyla... ...aslında bir kıyas yapıyoruz. E, ikisini beraber konuşmaya vakit etmeyecek ama... ...ben devam edeyim. E, bu e, yarışmalarda... E, ...21 adet köy enstitüsünün... ...15'inin e, projesi 40 43... ...40 ile 43 arasında... ...elde ediliyor. E, ve... E, 903 adet toplamda yapı projesi elde edilmiş olunuyor e, bu yarışma boyunca. E, yapılan e, yarışmanın yapıldığı alanlar da çok geniş. Yani ülkenin her tarafının yayılıyor. E, Antalya, Samsun, Malatya, Trabzon, Balıkesir, Kocaeli, Kayseri, Kastamonu, Adana, ile Eskişehir. Daha sonra bu Ankara olarak devam ediyor. Bunlar ilk e, 11 e, yarışmanın olduğu yerler. Mesela Antalya'da 44, Samsun'da 46, Malatya'da 57 binanın projesi bu şekilde, bu yarışma sayesinde elde ediliyor. Müellifleri de aslında mimarlık tarihiyle biraz ilgili olan kişilerin aralarından tanıdık isimleri seçebileceği kişiler, Adnan Kuru Yazıcı, Ahsen Yapanar, Asım Mutlu, Celal Biçer, Necip Uzman, Emin Onat, Eyüp Kömürcüoğlu, Kemal Ahmet Aru, Leman Tomsu, Leyla Turgut, Muhbil Gökdoğan, Orhan Safa, Recai Akçay, Tahir Tu. Düzenlenmiş olan bu yarışmalarda birincilik ödülünü alıp, alıp, alıp şartlame ile şartnamede de belirtildiği üzere birincilik ödülünü kazanının projesi yapılır ibaresi dolayısıyla projeleri inşa edilen mimarlar. Üç tane isim bunlar arasında en çok katılan ve ayrıca kadın mimarlar da müellif olan kadın mimarlar da var aralarında. isimleri de geçti. Leyla Turgut, Leman Tomsu. Nirman Birce, ee, Bu açıdan bakıldığında aslında çok kapsamlı e, bir katılımı da belgeliyor. Ee, 85 adet e, mimari grup katılmış durumda. Bunu da e, şeyle kıyaslarsak bu güncel olanla yani 15 enstitüsü için teslim edilen proje sayısı 85 diyor. Evet. Deniyor makalede ama tabii bunun daha fazla olduğundan e, şüphe yok. Çünkü bazılarında sadece e, ödül alan grupların projeleri tespit edilmiş durumda. E, güncel yapılan eğitim enstitüleri e, projesinde ise e, birinci grupta 48 yarışmacı, ikinci e, etap projelerinde de 72 yarışmacı. Yani toplam 120 adet e, mimari gruptan proje elde edildi. E, böyle bakıldığı zaman e, 20 kampüs için 120... ...mimari grubun katıldığı güncel yarışmada 1940'lı yıllarda 15 tane enstitü binası için 85'ten fazla proje elde edildiğini görüyoruz. Ee, tabii ki şöyle bir durum da var. Ee, kişilerin yapmış olduğu eklemelerin haricinde aslında tüm bu projeler, köy projeleri... ...yeni bir kent çekirdeğinin oluşturulmasını amaçlıyor. Şöyle bir istatistiksel durum da var ee, aslında e, 33 ile 57 arasında e, belediyelerle ilgili olan yasada kentsel bir alan olabilmesi için bir yerin 10 bin nüfusun üstüne çıkmış olmasından bahsediliyor ve her bir kentsel işlev içinde 65 metrekare yani nüfus başına düşen bir metrekare olarak hesaplandığında 10 bin kişilik bir yerin 650 bin metrekare e, ...alana sahip olmasından bahsediliyor. Böyle bakıldığında da bu keynistleri için ayrılmış olan... ...2000-3000 bin, bin dekar arasındaki alanın... ...yaklaşık 30 binle 46 bin 46.000-47.000 e, kişiyi... ...barındırmasının planlandığından bahsedilebilir. E, hatta öyle ki e, zaten yarışma şartnamesinde de... E, ...Hakkı Tonguc'un kendi e, sözleriyle belirttiği üzere... ...yeni bir köy, yeni hayata göre bir alem kurma... Bakımlarından bir ide müsabakasıdır bu diyor. Böyle bakıldığı zaman aslında e, Taşra'da e, merkezin dışında olmuş olan e, daha doğrusu merkez o dönem için merkez olarak tanımlanacak yerlerin dışında kalmış olan yerlerin merkezleştirilmesi daha doğrusu merkez fikrinin yaygınlaştırılması üstüne e, temelleniyor aslında yarışma projesi. Bunu e, güncel olan yarışmayla kıyasladığımız zaman da e, aslında çok yoğun bir kentsel işlevin. Kent dışına uydular halinde gönderilerek kapalı kampüsler neredeyse kapalı kampüsler oluşturulduğunu görüyoruz. Eğer programın sonunda vakit kalırsa her iki programı da bina programında kıyaslamanın imkanı olabilir. Bu anlamıyla ihtiyaç programında aslında bakıldığında tam bir kent tanımlıyor. İlk başta öyle olmasa da kurulduğu çekirdek programıyla beraber... Bu bahsettiğim 55, 44, 42 enstünün yerine ve planlanmasına göre sahip olduğu yapı stü, yakın kurulduğu kente ya da köye köyle, onun diğer yerlerle bağlantısını sağlayan ana yollar arasındaki alanlara yerleşerek bir geçiş alanı'nın tam içerisinde aslında kendini yerleştiriyor. Ve bu anlamda bakıldığında ayrık düzeyde ayrık düzenli konutlardan ikili ailelerin ikili iki ailelik daha doğrusu ikiz düzenli konutlara bekar evlerine işlikli işliksiz evlere eğitim yapısı olarak çocuk yuvası uygulama okulu teknik okul bölge okulu eğitim kursu köy enstitüsü yapılarının kendileri yüksek köy enstitüsü yapısı sağlık okulu gibi Birimleri kültür sosyal donatlar bakımından toplantı binası kütüphane matbaa açık hava tiyatrosu bölge tiyatrosu sinema sergi ve müze yapıları lokaller misafirhane hamam çamaşırhane ve bunlarla bağlantılı meydanlar ve ekonomik olarak da ticaretin döneceği dükkanlar işlikler ocaklar ziraat alanları fidanlıklar çiftlik değirmen kooperatif daha sonraki projelerde planlanan ama kömür üniversitelerinin kapatılmasıyla gerçekleştirilemeyen fabrikalar, sağlık kurumları bakımından revir, sağlıkçı evi, kliniği, sağlık merkezi, doğum evi ve geniş yeşil alanlar, oyun bahçeleri, oyun spor alanları, parklar, koruluk, orman, mezarlık ve tabii ki teknik altyapı, elektrik santrali, su deposu, su kuleleri, çeşmeler, kanalizasyon işleri, kuyular, bataklık kurutma hendekleri, PTT, telefon santrali vesaire vesaire yani bakıldığında aslında küçük bir e, kent kurgusu tam anlamıyla buradan okunabilen. Eee bahsettiğim şeyde biraz önce e, hızlıca e, programın içerisinde olanlardan bahsederken e, fabrikalar ve doğum evi gibi yapılar mesela ilk köyünsülerinde e, planlanmış ama zamanı daha sonra Yapılmak üzere ötelenmiş olan projeler bu da onların zaten tek başlarına sadece eğitim yapıları olmadığını aksine aslında planlı bir kurgu içerisinde geleceğe ait kentler olarak en başından itibaren tasarlandıklarını gösteriyor. Meydan ve açık hava tiyatrosunun haftalık tartışmaların ortamı olarak da kurgulanması aslında kentsel hayata bizim belki de yakın zamanlarda yine park forumlarıyla yeniden tanışarak dahil ettiğimiz aslında işlevleri bir örnek. Tabii bunun üstüne demek ki bir program daha yapmak gerekecek. Açıkçası hızlı bir şekilde ülkenizlerinin yarışmasının programını boyutunu, katılımcılarını sizlerle paylaşmış bulundum. Aslında yakın zamanda düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim kampüsleri yarışmasıyla bir kıyası içerecekti. Belki bir ilerleyen bir sonraki programda bununla ilgili daha detaylı bir kıyaslama kıyaslamaya yapabiliriz. Ama görünen o ki bu milli eğitimin açtığı ve benzerlerine göre ilk olarak tarif edilen yarışma aslında kendi içeriği bakımından daha öncesi olan ama tabii ki bugünün koşullarında uygulanma biçimi bakımından Özgün bir örnek olarak adlandırılabilir. Ama öncesi de var. İncelemeye değer. Tekrardan da hatırlatayım. Yıldız Keskin'in Düşünen Tohum Konuşan Toprak Sergisi'nin katalogundaki makalesinde köy enstitüleri için açılan mimari proje yarışması ve sonrası makalesinden detaylarla bilgilendirdim sizi. Bununla ilgili daha konuşmaya belki devam ederiz. Ama programın sonuna geldik maalesef. Hacikmimarlık.blogspot.com adresinden. Her türlü yorumunuzu bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere.